Birinci cilt, 177. mektup. Katde hasıl olan keşflere rüyalara itimat edilmez. İtimat edilecek ve insanı saadete kavuşturacak şey kitap ve sünnettir. Yani Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Ehli sünnet alimlerinin bu ikisini açıklayan kitaplarıdır. Kitap ve sünneti öğrenmek isteyen ehl-i sünnet alimlerinin bu kitaplarını okumalıdır. Bid'at sahiplerinin, mezhepsizlerin, dinde reformcuların kitaplarını okuyan felakete sürüklenir. Kitap ve sünneti ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenip bunlara uygun ibadet yapmak lazımdır. Allahü Teala'nın ismini çok zikretmeyi de İslamiyet emretmektedir. Her vakit çok zikir yapınız. Evliyalığın en yüksek mertebesi Allahu Teala'nın marifetine kavuşmaktır. Marifet Allahu Teala'nın sıfatlarını anlamak demektir. Fenaya kavuşanlarda hasıl olur. Fena iki nevidir. Birincisi fenayi kalp. Kalbin Allahu Teala'dan başka her şeyi unutmasıdır. İnsan Kalbinin bir şeyi hatırlaması için kendini zorlasa da hatırlayamaz ve Allah'tan başka bir şeyi sevmez olur. İkincisi fena bir nefs olup insanın kendi varlığını da unutmasıdır. İnsan ben diyemez olur. Allahü Teala'dan başka bir şeyi hatırlamak ve sevmek arif için zehirdir. Kalbi ölüme sürükleyen bir hastalıktır. Fena hasıl olunca, kalp, masivayı, her şeyi sevmekten kurtulur. Hakiki imana kavuşur ve İslamiyete uymak, kolay ve tatlı olur. İhlas hasıl olur. Nefs, emmarelikten kurtulup, itminana kavuşur. Nefs-i emmare, İslamiyete, yani allah Teala'nın emirlerine ve yasaklarına düşmandır. İtminana kavuşunca, İslamiyete uymaktan zevk alır. Bu hale İslam-ı hakiki denir. Hülasa, tasavvuf, seyir ve sülük demektir. Bundan maksat fenaya ve bekaya kavuşmaktır. Allahü Teala'ya hakiki kul olmaktır. Nefsin serkeşliği, isyan ve zevkleri yok olmasıdır. Yoksa kalp gözü açılarak nurları Ruhları, melekleri, cinleri görmek, onlara kavuşmak, gaypları sorup öğrenmek değildir. His uzuvlarımız ile, akli ile, hesab ile ve tecrübe ile anlaşılan fen bilgilerini bırakıp da kalp gözüyle gaypları anlamaya çalışmak akla uygun değildir. Fen bilgileri ile anlaşılanlar da kalp gözüyle anlaşılanlar da Allahü Teala'nın mahluklarıdır. Hepsi yok idi. Hepsini sonradan yarattı. Allahü Tala dünyada görülemez, ahirette görülecektir. Dünyada ikan hasıl olur, yani görmüş gibi inanılır. Hülasa tasavvuf, tarikat, dünyada İslamiyete tam ve seve seve uymak içindir. Allahü Tala'ya kavuşmak, onu görmek, ona yaklaşmak demek değildir. Bunlar ahirete mahsustur. O halde İslamiyete uymaya çalışmalı, emri marufu ve nehyi münkeri yani İslamiyeti yaymayı elden kaçırmamalı, İslamiyetin unutulmuş emirlerini meydana çıkarmaya çok ehemmiyet vermelidir. Kalpte hasıl olan keşfleri, halleri kimseye söylememelidir. Bu hallere ve rüyalara itimat edilmez. Bir kimse rüyada kendini padişah veya velilerin reisi olmuş görse ne faydası olur? Bu mertebelere uyanık iken kavuşmak kıymetlidir. Böylesi de neye yarar? İnsanı kabir ve cehennem azabından kurtarır mı? Aklı olan böyle şeylere ehemmiyet vermez. Allahü Teala'nın razı olduğu şeyleri yapmaya çalışır. Humbifillah ve bu fillah nimetine sarılır. Evvela ehli sünnet itikadını ve İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun iman etmek ve İslamiyete yapışmak lazımdır.